آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعذ بالله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان اِنَّهُ kana ظَلُومًا جَهُولًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ فَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪ي Muhterem müminler içinde bulunduğumuz üç aylardan Recep-i Şerif Recep-i Şerif aramızdan ayrıldı. Tamamlandı. Şaban-ı Şerif'e girdik. Hızla Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Esasında zamanın çok süratli akışı içinde ömrümüzün tükendiğini hayatımızın ömrümüzün hızla tükendiğini ve akıbetimize akıbet dediğimiz veya ahiret dediğimiz hayata doğru çok hızlı bir şekilde intikal ettiğimizin farkında olmamız lazım. İnsanlar isteseler de istemeseler de arzu etseler de etmeseler de bu hayata veda etmek zorundadırlar. Hayata veda etmek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetin hiçbir şekilde önlenmesi mümkün değil. Ne servetle ne şöhretle ne makamla ne mevki ile bu akışı bu gidişi, bu göçü durdurmak bugüne kadar mümkün olmamıştır. O halde akıllı bir insan, aklı başında bir insan, düşünebilen bir insan, zamanını çok verimli geçirmesi lazım. Mesela insana derse ki, çok zengin bir marketin içine gireceksin, 15 dakika sana mühlet verilecek. Ne alırsan al. Ne kaparsan kap, ne alırsan al. 15 dakika içinde aldığın bütün mallar senin olacak." dense. Bu 15 dakikayı çok ciddi, çok verimli, çok pahalı, çok kıymetli geçirmek ister misiniz, istemez misiniz? 15 dakikanız var. Gider de orada çöp kutularına sarılır mısınız mağaza? En pahalı şeyleri, en kıymetli şeyleri, en değerli şeyleri. Çünkü 15 dakika sonra çıkarsınız. Bizim de halimiz buna benzemiyor mu? 60 yaşa, 70 yaşa sonunda bu dünya denilen mağazadan çıkarılacak mıyız? Çıkarılmayacak mıyız? Ne ile meşgulsünüz? Ne alıp veriyorsunuz? Vallahi düşünmeye değer. Ben şahsen utanıyorum. Yaşadığım hayattan utanıyorum. Caddeden utanıyorum. Çarşıdan, pazardan vallahi utanıyorum. O çıklıklıklar, rezillikler, açıklıklar, sapıklıklar, akşama kadar gıybetler, dedikodular, yalanlar, riyalar, iftiralar bizi nereye götürüyor Müslümanlar? Yatmadan evvel... İçinizde soruyorum, yatmadan evvel, yatağa girip de uzanmadan evvel o günün muhasebesini yapan kaç kişi var? Bugün akşam oldu, yatacaksın, yatmadan evvel sünnet-i Muhammediye'ye göre Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine ittibaen yatmadan evvel güneşin doğuşundan batışına kadar geçen o günlük ömrümüzü, günlük ömrümüz, haftalık var, aylık var, yılda günlük ömrümüz var, bir mahalle bakkalı akşam bakkalını kapatırken bir muhasebe yapmıyor mu? Ne aldım, ne verdim, ne geldi, ne gitti? Bir Müslüman da yatağa girip yatmadan evvel o günkü geçirdiği saatlerin nasıl, hangi yolda, hangi uğurda, hangi manada gününü geçirdiğinin muhasebesini yapmadan yapmaması lazım diyor kitaplarımız. Hangimiz bunu yapıyoruz? Ve Efendimizin sünnetine göre ya yatsı namazının abdestiyle yahut da ayrıca abdest alarak yatağa girdikten sonra yatmadan önce Ellerini bitiştirmek suretiyle sağ eliyle sol elini bitiştirip şöyle elinin içine doğru Kul Eûzü Surey Celilelerini üç defa okuyup avucuna üfleyip başından ayaklarına kadar vücudunu sıvazlayıp arkasından da Ya Rabbi senin emrinle yatıyorum. Eğer ruxsat kudret fırsat verirsen sabah namazına kalkmak niyetiyle yatıyorum diye. Eğer gece teheccüd namazına kalkacaksa teheccüdden adet ederek. Teheccüd namazı biliyorsunuz gecenin belli bir saatinde kalkıp kılınır. Bütün dünya uyuyor orada. Peygamberimize teheccüd namazı farz idi. Ümmeti Muhammed'e siz söyleyin sünnettir. Peygambere farz i̇mam i Muhammed'e sünnet nafile bir ibadet. Kavkadasa değilde kalkmak niyetiyle, değilse sabah namazına kalkmak niyetiyle bir kimse bu sünnete uygun şekilde yatmıyorsa, böyle bir yatağa giriş adabı sünneti yoksa Mevlana tabiriyle hayvanla insan arasında bir fark yoktur diyor. Çünkü uyumak için yapıyorsun ama uyumak hususunda hayvanlar da uyur, insanlar da uyur. Ama bir insanın, bir Müslümanın yatış şekli var. Bunun en mükemmelini, en mükemmel insan olan Hz. Muhammed Mustafa bize göstermiş. Hangimiz buna uyuyoruz? Durumumuz iyi değil. Yani bir günlük hayatımızın hesabını veremedikten sonra 60 yıllık hayatımızın hesabını kusura bakmayın kimse veremez. Her akşam. İkincisi, en azından bir Müslüman yaşadığı ülkenin, bölgenin, beldenin ahvali karşısında İslam'a ne derece uygun olup olmaması karşısında ızdırap duyması lazım. Adam bakıyorsun maşallah mutlu, memnun, mesut alıyor, veriyor ızdırapı yok, sıkıntısı yok nasılsın diyorsun, çok İyiyim hocam diyor. Ya Allah'tan korkmak lazım. Gesen böyle bir hacıya neşeli, gülüyor, söylüyor, neredeyse oynayacak böyle ferah, açık. Bir hacı kardeşimize dedim ki, hacı efendi bir şey sorabilir miyim dedim. Buyur hocam sor dedim. Evinde dedim buzdolabın bozulsa. Allah Allah, buzdolabı bozuldu ya. Bu buzdolabının bozulması karşısında rahatsız olur musun, olmaz mısın dedim. Tabii rahatsız olurum hocam dedi. Niye? Varsa etin bozulur, sütün bozulur, yoğurdun bozulur. Yağın, sütün, etin bozulur diye bir buzdolabının bozulması, arızalanması karşısında rahatsız oluyorsun da şu memleketin haline bak. Namus bozulmuş, ahlak bozulmuş, ticaret ahlakı sıfırlanmış. Kimsenin kimse itibarı, itimadı kalmamış. Manevi değerler çökmüş. Her gün, her akşam binlerce yaralı, ölü, kavgalı böyle bir toplumda sen nasıl rahatsız olmuyorsun? Bir boz, buzdolabının bozulması karşısındaki rahatsızlığını niçin dedim hissettirmiyorsun? hani biraz samimi olalım Müslüman olarak yaşadığımız hayatın şu uğraştığımız meselelerin haline bakın, şu insan haklarına bakın, Avrupa'nın tavrına bakın, Amerika'nın tavrına bakın, yani bunlar bir insanı rahatsız etmeyecek de ne, ne rahatsız edecek? Müslüman olmak fevkalade mühim bir hadisedir. İsmanın olmak vallahi baştan başa sorumluluktur. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız sorumluluğun birer unsurlarıdır. Hepimiz şu ayeti gelmeyi biliyoruz. Vela'tasak huma leke bihi ilim. Hakkında yeterli ve tutarlı araştırmanız, incelemeniz, ilminiz yoksa Herhangi bir şeyin peşine düşmeyin. Ayetin manası. Vela tekfu. Düşme peşine. Ağzını açma, kelime kullanma. Mâ leyse bihi ilim. Hakkında yeterli ilmin yok. Delilin yok, senedin yok, ispatın yok. Öyleyse düşme peşine. Konuşma. Niçin? Niçin niçin konuşmayayım? İnne sema, vel basara, vel fuade, külülü <gülüyor> gülayke kana, Gittin mi okanın altına şimdi? İnne <gülüyor> sema, kulağınız, vel basara, gözünüz, vel fuade, gönlünüz, külülü <gülüyor> gülayke kana, onu mesûla. Yaptıklarından Allah'a karşı sorumludur. Haydi bakın. gel misin? gel mi Müslümanlık kolaydır de bakayım. Akşama kadar kulaklarımız neyi dinliyor, akşama kadar sokaklarda, caddelerde, çarşıda kaç tane fahişeyi gözümüz takip ediyor. Televizyonlarda nelerle nelerle gözlerimiz meşgul. Vallahi ve billahi bu ayet-i kerime seyrettiklerimizden, içtiklerimizden, konuştuklarımızdan, elimize aldıklarımızdan, ayağımızla gittiğimizden sorumlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Senin, ben çok kesin. Şimdi hadi bakalım, yani nasıl olacak? Inne sema basara vel fuade, bakın, Cenab-ı Hak üç mühim organı sayıyor, öbürleri de bunun peşinde ya. Yani. Elin, ayağın, gözün, kulağın, dişin, damağın, dilin hepsi mesul. Ne aldın, ne verdin, ne konuştun, ne söyledin, yalan mı konuştun, iftira mı konuştun, gıybet mi konuştun, hayır mı konuştun, şer mi konuştun? Akşama kadar neyle meşgul olduğumuzu, ya üç aylar bak Recep-i gitti. Recep-i Şerif'in başında, efendim, rehayt kandili, işte sonunda miraç kandili. Kim ne aldı, kim ne verdi, kim ne kazandı? Bir muhasebe yapılmamalı mı? Yapmayalım mı? Nereye gittiğimizi akşamları uykudan evvel düşünmeyelim mi? Elimizde avucumuzda ne olup olmadığını hesaplamayalım mı? Manevi hayatımızı, manevi değerlerimizi gözden geçirmeyelim mi? Çoluklarımızın ne iştikamete gittiğini, gelinimiz, kızımız, karımız, çoluğumuz, çocuğumuz, nereye, nasıl, niçin? Bütün bunlardan sorumlu olduğumuzu, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ya eyyühellezine amenu! Ey müminler! Kuventüseküm ve ehliküm nara. Siz sorumlusunuz! Kendinizden sorumlu olduğunuz gibi, Ehliküm, ne demek ehliküm? Ehl-ü iyalinizden. Hasbelkader, nikahınızın altında bir hanımınız var. Vallahi sorumluyuz. Ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor, kime, kimi içeriye alıyor, kimden gidiyor, ne ediyor? O kadının bütün hayatı ve ne ölçüde ahlaki, İslami olup olmadığı bizden sorulacak. Çünkü niye? Errijalu kawamuna alen Erkekler kadınların amiridir. Amir memurundan siz söyleyin. Sorumludur. Ne olacak peki? Alims. Nar ateş demek. Öyle bir ateş ki vakuduhen nasu wal O ateşin yakıtı taşlarla insanlar olacak cehennemin çırası insanlar, Çıra. Yakıt. Bak şimdi kış geldi, yakıt olmadan yaşayamazsın. Ya mazot, ya kömür, ya odun, ya bir şey bulacaksın yani. Cenab-ı Hak da cehennemin ve kuduha o cehennemin yakıtı en nasu vel hicare insanlar ve taşlar diyor. Tefsirde insanlardan maksat günahkar insanlar. Müslüman ama günahkar vel hicare ve taş demek, kalbine iman girmemiş kafir demek. Cehennemin ateşi, yakıtı bunlar olacak. Yani böyle bir akıbete, böyle bir ahirete, böyle bir aleme inanmış bir adamın inancı istikametinde hareket etmesi gerekiyor mu? Adam akşama kadar Aman yarabbi şu memleketin haline bakın, şu zenginlerin, sanayicilerin, holding sahiplerinin, banka sahiplerinin, televizyon kanallarının sahiplerinin haline bakın. Dünyada böyle bir yağma, böyle bir hırsızlık görülmemiş. Kimisi yurt dışından, kimisi yurt içinden falan bankanın ihalesini falan tehdit ile falan rüşvetle, falan baskıyla, falan zorla, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kefazeliklerle, bakın kirlenmemiş bir iş adamı gördünüz mü? O holdinglerin, şirketlerin, şunların bunların sahiplerine bak ne kadar şerefsiz insanlar! Siyaset adamlarına bakın kirlenmemiş hiçbir adam görüyor musunuz? O onunla bağlantılı, o onunla ilgili, o onun yanında, o onun eli onun cebinde, onunki orada. Bu ne ya? Dünyada böyle bir millet var mı? Bu ne biçim bir idare, bu ne biçim siyaset, bu ne biçim ticaret? E subhanallah. Ve millet seyrediyor akşamları, çetele, hırsızlar, çakıcılar, alıcılar, satıcılar, yalancılar, dolapçılar, dümenciler. Bu ne ya? Ve soruyorsun Hacı Efendi'ye, nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim hocam, diyor. Ay gözün kör olsun senin. Öyle bir ortamda iyi olur mu? Allah rahmetini çekmiş almış. Bir memleketin zenginleri, servet sahipleri, makam sahipleri, hırsız, dolandırıcı, yalancı, tehditkar, baskıcı olursa o memlekette mutluluk olur mu? Çok korkunçtur. Şu anda dünya üzerinde en kötü yönetilen ülkelerin başındayız. Kötü, kirli, lekelenmiş, bin bir pisliğe bakmış insanların idaresi altında yaşamaktan ben utanç duyuyorum, mutluyum diyemiyorum, memnunum diyemiyorum. Siz de derseniz yalan söylüyorsunuz. Cenab-ı Hak inşallah en kısa zamanda neticenin Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun olmasını nasip eylesin efendiler yeryüzünde insandan daha önemli bir varlık varsa söyleyin bir Müslüman olarak Kur'an'dan aldığımız bilgiyle söylüyorum insandan daha önemli daha değerli daha duyarlı, daha kıdemli daha şerefli bir varlık varsa söyleyin, yok İnsan böyle mi idare edilmeli insan böyle mi yönetilmeli Hırsızlarla mı ülke idare edilmeli? Lakad halak nel insane fi ahseni takvim ya? Allah'tan korkmak lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki insandan daha önemli, insandan daha mükemmel, insandan daha güzel bir varlık yaratmadı. Yok başka yok. İslam itikadına göre. Eğer Allah Celle Celalü insanı yaratmasaydı, Vallahi cenneti yaratmayacak. Öyle mi değil? Sesini çıkmıyor. Çünkü Allah cennete insanları alacak, hayvanları doldurmayacak. Bakın cennet olmayacak. Eğer Allah insanı yaratmasaydı, kervin mekan, güneş, ay, dünya, sular, denizler. Varlıklar yaratılmayacaktı. Hepsinin üstünü insandır. Ama gelin memlekete bakın. Türkiye'de her beş kişinin birisi işsiz. Şu anda Çalışma Bakanlığı'nın resmi rakamını söylüyorum. 12 milyon işsiz var. Nüfusumuz 60 olduğuna göre, 60'ı 12'ye bölerseniz ne olur? Siz söyleyin. Beş, her beş kişiden biri işsiz. Öyle memleket olur mu? Nerede bu memleketin kaynakları, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları? Ne oldu bu milletin yaylasına, tarlasına, merasına, Etin kilosu iki buçuk milyon. Zavallı insanlar, fakirler, memurlar, ücretliler, dullar, yetimler kasapların önünden geçerken üç metre, beş metre uzağından baka baka geçip gidiyorlar. Ne oldu? Hani hayvanları Allah insan için yaratmıştı. Hadi alın da yayın bakayım nasıl yiyeceksiniz? Niye böyle oldu? Bu kadar zengin ülkemiz, bu kadar kaynakları bol ülkemiz, niye böyle heder ediliyor? Niye bile teker teker israf ediliyor? Yok mu memleketin akıllı sahipleri? İşte bütün mesele bunları düşünüp. En azından ızdırabını yüreğimizde hissetmemiz lazım. insan. önüne geçilmiyor. Her akşam bakıyorsunuz on tane ölü trafikten sokak, caddede, karayolunun ortasında. Hem de, af ah buyurun benim çok onuruma dokunuyor. O ölen insanların üzerine gazete kağıtları örtülüyor. Ya bir bez yok mu Allah da kokun köpeğin ölüsünün bile üzerine gazete kağıdı örtülmez. Ya Bu insanlar niye bu kadar ucuzladı? Çarpmış öldürmüş. Ne arayan var, ne soran var, ne ambulans var, ne takip eden var. İnsanların hayatı niye bu hale geldi? Öyle olur mu? Kaldı ki, insan hayatının Kur'an'daki önemini bakınız şu ayet-i kerimeyi okuyup, vakit yaklaştı çünkü. Uzatmayalım. İçerisi de çok zor. Benim elim ayağım üşüdü. Rabbimiz ne diyor? Men katele nefsen bir gayri nefsin haksız yere kim kimi öldürmüşse men kim ki katele öldürmüş. Katele katil buradan geliyor. Nefsen bir insanı. Bir gayri nefsin. Haksız karşılıksız. Günahsız yere öldürürse, el fesadin filart, yerine bir fesat çıkartmamış, haksızlık etmemiş, hırsızlık etmemiş, zulüm yapmamış böyle bir adamı birisi öldürürse, Allah katındaki değerlendirmesini söylüyorum. Bu ayeti kerimeyi hepimizin ezbere bilmesi lazım, her Müslüman'ın, İnsanın, insan kanının, insan canının Allah'a katındaki değerini anlamak için söylüyorum. Haksız yere birisi birisini öldürürsen. bu öldüren adamın vebali günahı ne kadar? Allah katındaki durumu ne? Bunu Kur'an açık söylüyor. Fakat en ne ma'katelene, haksız yere birisi birisini öldürürsen. bu öldüren adamın vebali günahı ne kadar? Allah katındaki durumu ne? Bunu Kur'an açık söylüyor. فَكَاَنَّ مَا كَتَلَنَّاسَ جَمِيعًا Yeryüzünde insan adı altında, insan namında kaç milyar insanı öldürmüşse hepsinin günahını yüklenmiş olarak huzurlu ilaheye gelecek diyor. Yani bir kişiyi öldürmekle kalmış değil. فَكَاَنَّ مَا كَتَلَنَّاسَ جَمِيعًا Dünyada kaç milyar insan var? Şu anda 6.5 milyar insan diyorlar. 6.5 milyar insanı öldürmekle bir kişi öldürmek Allah'a göre aynı. Çünkü kan hepsinde aynı kan. Akılamaz hacıya. Yani. İnsanın değeri, önemi bu kadar mühim ya. Düşünün yani şu anda İtalya'da bulunan yeryüzünün en büyük canavarlarından 30 bin kişinin ölümüne sebep olmuş bir katil bakın koca ülkeyi kaynatıyor. Avrupa'nın haline bakın. Avrupa ülkelerinin, topazların, Hristiyanların haline bakın. Korkunç şeyler bunlar. İnsan ne değil mi? İnsan bu kadar öldürülür mü, ezilir mi, dökülür mi, kırılır mı? İnsan bu kadar kan akıtılar mı? Buna insan denir mi? Buna herhangi bir şekilde en ufak bir alaka ilgi gösterilir mi? Otuz bin insan. Aman ya Rabbi! Bunlar nasıl hesap verecekler? Bunlar, bunlar nasıl Allah ile nasıl bir araya gelecekler? Aklımız almıyor. Bakın bir hadisi sahih okuyayım, toparlayayım. Ezan okundu mu hocam? Tamam. tamam. Bir beş dakika alırız ne de olsa. Efendiler, Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek. Bakın içinde bulunduğumuz Şaban ayı da Peygamberimizin ayıdır. Çok özel bir ay. Biliyorsunuz üç aylardan Recep Allah'ın ayıdır. Şaban, siz söyleyin, Peygamberimizin ayıdır. Ramazan, siz söyleyin, Ümmeti Muhammed'in ayıdır. Ama bunun şuurunda olmak lazım. Gelip geçiyor işte. Buyuruyor ki Allah'ın Resulü, Neysemin min nefsin tükteli zulmen illa ala ibn-i Adem el-evveli kiflün mindemihâ liennehu evvelü men sennel katle. Bütün hadis kitaplarında zikredilen çok ciddi ve çok sahih bir hadis. Buyurmuşlar denimiz: "Ne min nefsin tuktel zulmen, illa ala ibnil ibni Adem el evvelik kiflun mindemiha." Kıyamete kadar. Ne zaman olur onu Allah biliyor. Hazreti Adem'den kıyamete kadar kim kimi Zulmen ne demek? Haksız yere. Kim kimi haksız yere öldürürse, hani bütün zamanların tamamını içine alıyor. Ne kadar zulmen adam öldürülmüşse, kim kimi öldürmüşse, bu haksız yere öldürülmüş insanın vebalinin bir misli de, bir payı da yüzünde ilk defa kan akıtan, kan akıtmanın kapısını açan Hazreti Adem'in oğlu Kabil'in tefer-i amaline kıyamete kadar yazılmaya devam ediyor diyor. Duyunuz mu? Yeryüzünde ilk kan akıtanı biliyorsunuz Hazreti Adem'in Kabil ismindeki oğlu, kardeşi Habil'i, siz söyleyin, öldürdü, Habil'i öldürdü. Efendimiz diyor ki işte o günden bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar kim hafsız olarak birisini öldürürse o cinayetin, vebalinin, günahın bir misli Kabil'in defterine yazılmaya vallahi devam ediyor. Sanki hepsini öldürmüş gibi oluyor. Demin okuduğum ayet-i bu hadis bak aynen yan yana geldi. İnsan deyip geçiyor musunuz? Bizim ülkemizde insanın hiçbir manası yok. Eziliyor, mahkemelerde dövülüyor, hakarete uğruyor, rezillik, efendim istediğini alamıyor, et alamıyor, ot alamıyor, beslenemiyor, tedavisi yok, sosyal hakları yok. Avrupa'ya gidin bir insan hastalandığı zaman eyvah ne olacağım demiyor. Bütün vatandaşların Hayatları ve sağlıkları garanti altında. Hemen telefon ediyorsunuz, garantiniz var, devlet geliyor, ambulansı sizi alıyor, filmlerini çekiyor, tedavi ediyor, paranızı yatırıyor, sağlığına kavuş. Getirin evet teslim edip bir kuruş para almıyor. Burada hasta oldun eyvah. Gidiyorsun insan muamelesi yapmıyor hastanede baş hekim bekle bekle bekle emekliler kuyuklarda ölüyor korkunç şeyler bunlar yani her sınıf bir hakaret altında insani hayatın içinde değiliz görüyorsunuz artistler bile çok kötü bir durumda ölüyorlar bacakları kesiliyor kimse aramıyor kimse artistler aktörler şunlar çaldı. çok korkunç bir hayat böyle insan hayat olmaz böyle yönetim de olmaz. Bakın mesela her zaman söylüyoruz. Bir kere daha söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz halife-i müslimin olarak yani Müslümanların halifesi, idarecisi işte başkanı neyse yani isim değil. 11 yıllık 11 yıllık halifeli döneminde insan insan haklarına, insanların hayatına görülmemiş bir sadakat ve adalet göstermiş bir adam. Çok mühim. Hatta insanlara acımasızlık, merhametsizlik olmasın diye 11 yıllık halifeliği döneminde, açın kitapta okuyun. çocuksuz bir adama vallahi vali tayin etmemiş. Çocuğu yoksa Vali yapmamış, amir yapmamış, çocuksuz. Soruyorlar ya emir elbiminin çocuksuz olmak günah mı, kusur mu? Ne yapalım elimizde değil. Niye bunları amir veya vali tayin etmiyorsun diye soruyorlar. Diyor ki hayır böyle bir kusur olduğunu söylemiyorum diyor. Ancak çocuksuz adamda merhamet eksikliği olur, halka acımaz onun için vali yapmıyorum diyor. Vallahi va var. Hattaboğlu Ömer Yemen'de bir vilayeti ziyarete gidiyor. Tüm kitaplardaki olayı anlatıyorum. Hazreti Ömer halife sıfatıyla Yemen'de bir vilayet ziyarete gidiyor. Orada valisi var, cemaat var, cemiyet var, insanlar var. Yolda karşılıyorlar Hazreti Ömer'i. Halife geliyor. İstikbal demek karşılama. karşılıyorlar buyur ya halife-i müslimin ya emirel-müminin alıyorlar içeriye ağırlıyorlar yoldan geldiği için hemen bir sofra sofra kelimesi sefer kelimesinden geliyor sin fe, rı harfinden ibaret sefer-sofra seferden gelenin tabi çok acele ihtiyacı olacağı için onun adına çıkarılan yemeğe de sofra diyorlar sefer-sofra hemen sofra hazırlanıyor halifeye ve arkadaşlarına yoldan geldiler sofranın ortasında öyle bugünkü gibi tasavvur edemezsiniz bir tasın içinde bir kabın içinde bal şerbeti bir de yanında beyaz buğday ekmeği koymuşlar kitaplardaki şeklini söylüyorum buyurun ya emir yoldan geldiniz karnınızı doyurun diyorlar Vali Çağ, gel bakın bir valiye Vali devleti temsil ediyor. Geliyor, diyor ki bu nedir benim ölüme konan şey? Efendim diyorlar işte bal şerbeti ve buğday ekmeği, çölde buğday ekmeği bulmak meseledir. Bal da bulmak meseledir. Nerelerden geliyor? Diyor ki valiye sen buranın ülkeye amirisin, bu memleketteki diyor bu bölgede, bu beldede yaşayanların hepsi en fakiri bu benim önüme konan yemeği aynen bulabiliyorlar mı, bulamıyorlar mı? Diyor. Diyor ki, nerede bu bal şerbeti? Çok özel, çok ağır kişilerin yediği bir yemektir. Buğday ekmeği de fazla değil, bunu herkes bulup yiyemez diyor. Vallahi halifenin tavrını bütün kitaplarda, okuyunca göreceksiniz. Bir devlet başkanı diyor, idare ettiği bir memleketin en fakirinin yediğini en fakirinin içtiğini içmedikçe, en fakirinin yemedikçe, o devlet başkanı vallahi zalimin ta kendisidir Kim kimin halinden anlayacak? Sorumluluğu yüreğinde taşıması lazım evvela bir insanın. Bu evet. memleketi irade edenler bu sorumluluğu yüreğinde taşıyabiliyorlar mı? Hadi bakalım insan hakları, hadi bakın fakir fukaranın hakkı, hadi zavallı insanların sürüyen insanların hali. Siz bu hayata insan hayatı mı diyorsunuz, bu topluma insan toplumu mu diyorsunuz? Bu toplumun neresi insani bir toplum? İştahlar kabarmış, arzular kabarmış, şehvet, servet her tarafı sarmış bir avuç. İnsan bütün bir toplumu semiriyor semiriyor, buna insana adı mı diyorsunuz? Değerli kardeşler, insandan daha önemli bir varlık yok ki ondan bahsedelim. Kur'an-ı Kerim'i açın, bütün Kur'an insana hitap ediyor. 114 sureden birisinin de adı nedir? suretül Insan İnsan suresi var. 124 bin peygamber insanlar için gelmiş yeryüzüne. Hz. Muhammed Mustafa, rahmeten lil alemin olarak gelmiş yeryüzüne. Kim farkında bunların? Şu Amerika'yı idare eden başkana bakın, kadınların bacalı arasından çıkmamış şerefsiz. Şu Avrupa'nın idarecilerine bakın, biri komünist, biri sosyalist, biri şu, biri bu zalim zalim zalim. Yeryüzünü niye Müslümanlar adaletle idare etmeli de bu zalimlere teslim etti? Bizim ecdadımız Osmanlı ecdadımız 3 kıtada Avrupa, Asya ve Afrika'da 650 sene yeryüzünü idare ettim etmedi mi? Etmiyorum. Ne hale gelmişiz? Ne hale getirilmişiz? Bir Amerikan gavurunun 1 dolarını almak için 300 bin lira ödemek zorunda kaldınız. Hacca Amerikan dolarıyla gidiyorsunuz. Beytullah'a Amerikan dolar, Senin parana ne oldu? Senin parana ne oldu? Niçin bu hale getirdiler? Nasılsın, iyi misin diyorsun hacıya? Çok iyiyim diyor. Ya neren iyi be yavrum? Yavur parasıyla Beytullah'a giden adamın hali iyi olur mu? Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir ezan okunuza atmayan, soğuk üşeyen kardeşlerimiz olabilir. Cenab-ı Hak en kısa zamanda ülkemize bölgemize, beldemize, dünyamıza adil insanlar nasip eylesin. Din-i İslam'ı tatbik edecek idareciler nasip eylesin. Amen. Başka yol ve yöntem kalmamıştır kardeşler. Ee, bildiğiniz gibi hem evlerimize takvim almak durumu, durumunda olan kardeşlerimize söylüyorum camimizden çıkarken birer takvim almak suretiyle camimiz için gerekli yardıma da katkıda bulunmuş olacaksınız. İhtiyaçları bitmiyor görüyorsunuz. Yani her vesileyle yakıttan tutun birçok malzemeye kadar cemaatimizin desteği, katkısı, himmeti, hizmeti olmasa dini hizmetler yürütülemiyor. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Tekrar yapmak üzere yapacağınız yardımları Rabb-i rahim dergahı Zülcelal dergah-ı kabul eylesin. Fikafatını Rabbim kendisi versin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.